Bismillahirrahmanirrahim. r İnna ve mela ike tahu. Ya eyüha Amanu. Sallu aleyhi ve sallimu teslime. Sada k Sallu aleyhi teslime. Sallu Sallu ala şefii zünubine Muhammed. Sallu ala tabibi gulubine Muhammed. Ol minba'i bağı belagat. Ol mahzeni fazlı saadet. Ol andelibi gülzarı fesahat. Muhammed Mustafa'a salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim, maliki yevmiddin İyâke na'budu ve iyâke nesta'in إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ يَا مُجِيبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ İlel mescidil aksallezi bârekna havlehu linüriyehu min âyâtina. İnnehu huve's-semi'ul basîr. Sadakallâhul azîm. Ve bellagana rasûluna ve rasûlühül kerîm. Ve nahnu alâme gâle kâlikuna ve râzikuna ve mevlâna mineşşâkidîne şâhidîne bi kalbin selim.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 Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksal lezi barekna haulehu linuriyahu min ayatina innehu huves semiul basir sadakallahul Çok aziz ve muhterem müminler Malumunuzdur ki bugün Recep-i Şerif ayının 26'sıdır. Bu akşam Recep-i Şerif'in 27. gecesi yani Miraç gecesidir. Onun için bugünkü konuşmamda Miraç'tan bahsedeceğim. Miraç nedir? Neden vuku bulmuştur? Ve ondan alacağımız ibretler Miraç'ın bu faziletinden, bereketinden istifade edebilmenin yolları nelerdir? Bunları göstermeye çalışacağım. Onun için peşinen Cenab-ı Hak'tan dua ve niyazımız şudur ki, Rabbim bu hususları bize güzelce anlayıp, anlatıp, öğrenmeyi, öğrendikten sonra da hepimize birden kendi rızasına muvafık şekilde amel etmeyi nasibi müyesser Amin. Amel edemedikten sonra öğrenmenin bir faydası yok, amel etmeyince söylemenin de bir faydası yok. Mühim olan, söylenilen ve öğrenilenleri amel olarak hayata tatbik etmek ve onu da Mevlamızın rızasına muvafık ve uygun şekilde yapabilmektir. Rabbim onu hepimize nasip etsin. Muhterem müminler! Malumunuzdur ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de 13 sene kaldılar peygamber olarak. Tabi onun ondan evvelki peygamberliğinden evvelki hayatı dikkate alınırsa 53 sene Mekke-i Mükerreme'dedir. 53. sene Medine-i hicret buyurmuş. 10 sene de orada kaldıktan sonra vazifesini tamamladığını Cenab-ı Hak bizzat bildirmiştir. <gülüyor> yani Hazreti Allah Celle Celaluhu Habibim seni gönderme maksadı tahakkuk etti. Yani sen yeryüzüne İslam dinini tebliğ etme bütün insanlara bunu anlatma üzere gönderilmiş idin. Şimdi onuncu sene onuncu senesi hicretin Arafat'ta Cenab-ı Hak, Cebrail Aleyhisselam'ı gönderip, Habibim, dininizi ikmal ettim, nimetlerimi tamamladım, din olarak da İslam'a razı oldum buyurdu. Bu ne demektir? Yani sen vazifeni tamamladın. Çünkü sen dini insanlara tebliğ etmek üzere memur idin, e, din tamamlanınca bitti. Vazifen de ne olmuş oldu? Tamamlanmış oldu. Ha, onun için bu ayet-i celil'e inzal edildiği zaman bütün diğer sahabeler dinimiz ikmal edildi, nimetler tamamlandı. Rabbimiz bunu bize haber veriyor. Ayrıca din olarak da İslam'a razı oldu. İçinde oldukları din İslam öyle mi? Şimdi biz de çok seviniyoruz. Neden? Bugün yeryüzünde, yeryüzünde Hristiyanlık diye bir din var mı? Var. Musevilik diye bir din var mı? Var. Bunun mensupları da var. Elbette Müslümanlar da var. İslam diye bir din var. Onun mensupları da var. Biz onun mensuplarındanız. Cenab-ı Hak burada ayet-i celilede ne buyuruyor? Dininizi ikmal ettim. Nimetlerimi tamamladım. Din olarak da İslam'a razı oldum. Bakın. Kabul ettiği, razı olduğu din nedir? İslam'dır. Yine Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayeti celilede... ...kim ki İslam'dan başka bir şeyi din olarak benimser ve kabul ederse... ...o bizim tarafımızdan reddedilmiştir, kabul edilmemiştir buyurmuşlardır. E şimdi düşününüz, her şeye sözü geçen, hükmeden, dini gönderen Hazreti Allah Celle Celaluhu... ...ben İslam'a razıyım, din olarak İslam vardır diyor yeryüzünde razi olduğu dinin İslam olduğunu beyan ediyor. Ondan sonra biz bunu öğrenip şöyle bir de bakıyoruz. Kendimiz İslam'dayız. Elhamdülillah. Bu çok büyük sevinilecek bir husus değil midir? Nitekim Arafat'ta bu ayet-i celile indiği zaman diğer sahabeler de dinin kemale erip ikmal edilmesi, nimetlerin tamamlanmasını duyunca sevindiler ama buradan İşareten bir şeyi anlayan Ebu Bekri'nin Sıddık radıyallahu an üzüntü duydu. O sevinemedi. Bilakis o müteessir oldu. Niye üzülüyorsun denildiği zaman, bu ayeti celil ben Hazreti Rasulullah'ın vefat edeceğini anlıyorum dedi. Onun üzüntüsü o Nitekim hakikaten fazla sürmedi. Üç ay kadar bir zaman sonra fahri kainat vefat etti. Evet, ayet-i celileden zımn'in anlaşılan bu idi. Şimdi Mekke'yi mükerremedeki, Mekke'yi mükerremedeki 13 senelik hayatı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekten çok çileli bir hayattır. Çok üzüntülü olmuştur. Sıkıntılar çekmiştir. Geçen konuşmamda da ifade ettim. Nitekim, nitekim, hicretten bir yıl kadar önceydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok menfi şartlar arasında dini tebliğe devam ediyor. Şey yapmıyor, bıkmıyor, usanmıyor. Ve yine bütün buna rağmen de Rabbim benden razı ol diyordu. Yani ben diğer bütün menfi gelişmeler ve olumsuzluklar beni o kadar üzmüyor. Yeter ki Rabbim benden razı olsun diyordu. Diyordu. Ama... Bu arada yanında kendisini müşriklere karşı destekleyen amcası vardı. Evinde devlethanesinde her şeyiyle kendisine destek olan Hazreti Hatice validemiz vardı. Bunlar Resulullah'a büyük destek veriyorlardı. Hazreti Hatice valide deyip geçmeyin. Hazreti Hatice validemiz peygamberimize öylesine destek olmuş, öylesine yardımcı olmuş onun o yardımları Hazreti Allah'ı öyle razı etmiştir ki yeryüzünde Cenab-ı Hak peygamber olmayan bir kişiye selam göndermiştir Cebrail Aleyhisselam ile o da Hazreti Hatice validemizdir. Ona selam göndermiştir peygamber olmayarak. Ama işte bu miracın vukuundan bir sene kadar evvel, evvel hatta bir buçuk sene kadar evvel, Hazreti Peygamber'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hem mübarek zevceleri olan annemiz Hazreti Hatice Valide, hem de Peygamberimizi ehli küfre karşı devamlı destekleyen ve onun şöhretinden, itibarından dolayı, Peygamberimize el uzatıp vesaire yapamayanlara karşı, yapamayanlara, Böylece destek olan amcası Ebu Talip Hazretleri bir sene içerisinde ve kısa zamanda her ikisi de vefat etti. Bunun üzerine Fahri Kainat Efendimiz bu sene bizim için hüzün senesidir buyurdu. İki mühim desteğini kaybetti. Onun için Cenab-ı Hak da Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem böylesine maddeten çok üzüntülü olduğu anda hani Rabbimiz buyurmuştur ki, kalpleri kırık olanlarla beraberim buyurmuşlardır. Kutsi ifadede, hadisi kutsi de, ben kalbi kırık olanlarla beraberim. E, Peygamberimiz o arada çok üzüntü duymuş, o zaman Cenab-ı Hak buyurmuşlar ki, Habibimi alın, getirin, bütün alemi, melekleri, semayı, cenneti, cehennemi, ahireti görsün, ben onu Melek vasıta kullanmadan kendi tecelliyatımla ona tecelli edip itibar ve iltifat edeyim de dünyadaki üzüntülerini unutsun buyurdu. Üzüntülerini unutsun. Ve böylece ona üzüntüleri unutturmak üzere Cenab-ı Hak Mekke-i Mükerreme'den aldırdı ve Mekke-i Mükerreme'de malum haremi şerif vardır hacca gidenlerin hepsinin bilmesi lazım ama birçok hacıları orada görüyorum harem-i şerif neresidir mescidi nebevi neresidir veyahut da diğer efendim başka belli başlı yerlerin e, isimlerini belki söylüyor da yer olarak dahi bilmiyor harem-i şerif demek hani Mekke-i Mükerreme'ye gittiğimiz zaman ortada Kabe etrafı mermerle kaplı mermerle kaplanmış ve daha gerilerde kubbelerle donatılmış bir mescit vardır. Ortada Kabe ve onun etrafını kuşatan e, mahal. İşte oraya mescidi haram denir. Mescidi haram denir. Ve hepimiz namaz kılarken orada olduğumuz zaman yönümüzün mutlaka bizzat Kabe'ye isabet etmesi lazım. Buralarda olduğumuz zaman mümkün mertebe o tarafa dönerek namazı kılmamız lazım. Çünkü Peygamber Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyurmuşlardır ki Estaizu Billah Bismillahirrahmanirrahim Fevelli ve veçheke şatral mescidil haram Mescid-i haram tarafına doğru yüzünü dön buyurmuşlardır. Namaz kılarken. Mescid-i harama doğru yüzünü dön. İşte bu, bu şeylerin Mihrapların üzerinde o ayeti celileler ekseriyetle yazılıdır. Demektir ki bu tarafa yani Kabe'ye doğru yüzünü dön. Bu taraftan dönersiniz ama Kabe'ye isabet edilir mi? Edemeyebilirsiniz. Cenab-ı Hak Kabe'ye isabet edeceksiniz demiyor. Bu tarafa döneceksiniz diyor. Biz de dönüyoruz. Ama orada Kabe'yi gördüğümüz zaman bizzat Kabe'ye isabet eden bir yöneliş olması lazımdır. Yani o bir dikkat ve hassasiyettir. Ha. Şimdi orası mescidi haramdır. Cenab-ı Hak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hicretten bir yıl kadar evvel Cebrail aleyhisselamı gönderip, Peygamberimiz mescidi haramda iken orada onu alıp ama tabi alış-götürüş şey peygamberimizin kendi ifadelerine göre çok farklıdır. Buyuruyor ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail aleyhisselam geldi, geldi, şu göğsümü açtılar diyor. Göğsümü açtılar, kalbimi çıkardılar ve böylece ona bir nevi bir manevi ameliyat yaptılar. Kalbimi hikmetle, nurla doldurdular ona öyle bir makama çıkacak ki orada dayanma ve tahammül etme çok zor. Çok zor. Herkes orada dayanamaz. Nitekim Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'a Ya Rabbi cemalini göster görelim de diye Cenab-ı Hak'tan talepte bulundu. Sebep? Çünkü adamları etrafındaki dine davet ettikleri ona dediler ki Rabbimizi bize Açıkça göster, görelim ve iman edelim dediler. Bunun üzerine Cenab-ı Hakk'tan Hazreti Musa böyle bir talepte bulundu. Ya Rabbi bak bunlar iman etmek için böyle bir talepte bulunuyorlar. Cemalini göster de görelim deyince Rabbimizin cevabı şu oldu. Ya Musa karşındaki dağa bak. Eğer dağ yerinde durabilirse sen beni görürsün. Duramaz ise görme imkanı yoktur. Ve nihayet karşıdaki bakılan sallanmaya ve dağılmaya başladı. Onun sarsıntısı ve dağılmasını görünce Hazreti Musa da bayılıp yere düştü. Bakın demek ki ne oluyor? Dayanmıyor. İlahi tecelliyata yerler ve gökler dayanamıyor. Dayanamıyor. Hazreti Peygamberimiz ise, o gece alınıp götürülüyor, Cenab-ı Hakk'ın buzur ilahisinde tecelliyata mazhar olacak. Nasıl dayanacak? Onun için kalbi şerifleri bir ameliyata tabi tutularak o takviye ediliyor, tahammül edecek hale getiriliyor. Tahammül edecek hale getiriliyor. Onun içindir ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ameliyat geçiriyor. Bunu ki kendi anlatıyor. Eshab-ı kiram'dan görenler de biz peygamberimizin göğsünde bu ameliyatın izini görüyorduk diyorlar. Görüyorduk. Biz geçen de konuştum. Şimdi bugünkü insanların böyle bir şeyi ...acaba olmuş mudur diye tereddüt etmelerine imkan ve ihtimal yoktur. Neden yoktur? E bugün insanlar kalp cerrahları bugünkü şartlar içerisinde insanların kalbini açıyor, ameliyat ediyor, tekrar kapatıyor ve insan yaşıyor. Eğer insanlar bunu yapabiliyor ise, Cenab-ı Hak buna izin vermiş insanlara yaptırabiliyorsa kendisi meleklerine haydi haydi yaptırır. Öyle değil mi? Bugünün insanının bu mucizeyi reddetmesine imkan yok. Ha ayrıca bu mucize sadece bir söylenmeden ibaret değil. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Esra Bismillahirrahmanirrahim elem neşrah leke sadrak Habibim göğsünü açmadık mı buyuruyor. Açdık. Elem neşrah Leke, sadrak. Senin göğsünü açmadık mı? Açtık buyuruyor. Ondan sonra Ve leke zikrak. Senin mübarek ismini ve şanını, kalbini açtıktan sonra yükseltmedik mi? Bütün bunları yükselttik. Üzerinden, senin üzerinde ağırlık teşkil eden günahlı efendim olabilecek, günaha müsait olan durumları tamamen kaldırıp, seni adeta meleki bir hayata kavuşturmadık mı? Bunlar oldu diyor. Demek ki Cenab-ı Hak ayeti i celilede haber veriyor. Eğer bugün yeryüzünde, yeryüzünde kalp ameliyatı olmamış olsaydı, bunu biz bilmeyen, görmeyen birileri olsaydık sadece... Bu ayeti celiyle de bunun haber verilmiş olmasını görünce ne yapardık? Yine kabul eder ve inanırdık. Öyle değil mi? Çünkü biz Cenab-ı Hakk'ın emirlerine karşı aklımız ve mantığımız kabul ettiği için değil. Hazreti Allah onu ayetiyle beyan edip Hazreti Muhammed'enil Mustafa da bize tebliğ ettiği için biz ona inanıyoruz. İnanıyoruz. Evvela inanıyoruz, sonra acaba bunun hikmeti nedir diye araştırıyoruz. Öyle mi? Nitekim bakınız, şimdi bugünkü okuduğum ayeti celilede de Cenab-ı Hak böyle ameliyata tabi tuttuğu Habibini, Habibini buyuruyor ki, Sübhanellezi, o Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder, onu noksan sıfatların sıfatlardan münezzeh olduğunu böyle bir sıfatının noksanlığın olmadığı, bütün kemalatın Hazreti Allah'ta bulunduğuna inanarak onu tesbih ederim ki o Hazreti Allah esra bi abdihi kulunu götürdü kulunu götürdü nereden, ne zaman leyle, gecenin böyle bir cüzünde, gecenin bir kısa zamanında Nereden? Minel mescidil haram, mescid-i haramdan götürdü. Nereye? İlel mescidil aksa, mescid-i aksa'ya götürdü. Kudüs'teki mescid-i aksa'ya götürdü. Arada bir aylık mesafe var. Ne diyor? Gecenin bir cüzünde götürdü. Ama şimdi biz bakıyoruz, abdihi kulunu götürdü diyor. Halbuki biz Hz. Muhammeden'in Mustafa'nın daha çok peygamberliğini biliyoruz. Öyle değil mi? Peygamberimiz diyoruz. Peygamberimiz. Burada ise Cenab-ı Hak abdihi kulun evet kuldur ama bizim için daha çok belirgin olan bildiğimiz tarafı peygamberliğidir. Kulluğunu zikrediyor Cenab-ı Hak. Acaba neden merak ediyoruz? Bunu neden Cenab-ı Hak böyle zikretti diyoruz? Bunu öğrenmek için bakıyoruz kitaplara. Şöyle bir kayıt görüyoruz. Bakınız muhterem müminler. Cenab-ı Hak Peygamberimizi semaya yükselttiği zaman zaman şöyle oluyor. Gale Taala bakınız peygamberimizden rivayet ediliyor ve Cenab-ı Hak peygamberimize buyuruyor ki peygamberimize buyuruyor ki tabii buraya gelmeden evvel Muinul Vaizin diye bir eserden naklediliyor. Vaizlerin yardımcısı demek kitap adı olarak Burada Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayet ediliyor onun tarikıyla. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidi Aksa'dan semaya yükseltildim. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat semadan sonra arşa yükseldim diyor. Cenab-ı Hak beni oraya kadar yükseltti. Nitekim bakınız ve an Ebu te radıyallahu an Ebu Hureyre Hazretlerinin tarikıyla rivayet edildiğine göre Lemme ki evet, vazatu gademil arşe, ayağımı arşa bastım diyor Cenab-ı Hak, şey peygamberimiz. Beni arşa kadar yükselttiler, ayağımı arşa bastım, evet, arşa bastığım zaman hemen tü diyor, içimden geldi. Şöyle bir himmet, bir duygu geldi. Ne ne geldi içimden? En ahle'a nali. Ayak kabularımı çıkarmak geldi diyor. Arşa geldim artık Allah'ın diyor en yüksek makamlarından ayak kabularımı çıkarmak istedim ama o zaman fesmiyatü nida emminallah Hazreti Allah'tan bir nida işittim. Buyuruyordu ki ya gül cenab ayak kabularını çıkarma dedi. Şimdi Arşa ayak bastığım zaman içimden böyle geldi. Bunun üzerine ayakkabılarımı çıkarmak istedim ama Cenab-ı Hak bir nida ile ayakkabılarını çıkarma dedi. Ben de bunun üzerine şöyle dedim. Ya Rabbi Hazreti Musa'yı tur Sina'da huzuruna kabul buyururken ona şöyle demiştin. Ya Musa ayakkabılarını çıkar mukaddes vadidesin demiştin onu huzuruna kabul ederken ayakkabılarını çıkarttığını bildiğim için ben de huzuru şeriflerine yükseliyorum. Arşa geldim. Onun için deyince Habibim, Hazreti Musa benim kelimimdir. Sen ise Habibimsin. Sen onun gibi değilsin. Senin ayak ayakkabıların altında arşım şereflenecektir. O şekilde yürü buyurdu diyor. Ve bu iltifata mazhar olunca, şimdi düşünün dünyada üzüntü duymuş, amcasını kaybetmiş, hanımını, rez, mübarek zevcelerini kaybetmiş bir peygamber, arşa yükseliyor, Hazreti Allah Celle Celaluhu diyor ki, sen benim yanımda hiçbir peygamber gibi değilsin diyor. Daha oraya varmadan evvel, Mescid-i Aksa'da Kudüs'te, bütün peygamberler karşılıyor Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı öne geçirip Bütün peygamberlere imam yapıyor Böylece bu iltifatlar Hazreti Resulullah'ı öylesine Teselli ediyor ama Bundan sonra daha fazla Cenab-ı Hak öyle şey yapıyor Ve Rabbimiz Buyuruyor ki Ga Bakınız Gale Teala Huzurunda Cenab-ı Hak peygamberimize şöyle Buyurdu Üdnü minni ya ebel kasim ey ebu ebel peygamberimizin bir ismidir ebul, ebul kasim demek ve o gün mekke-i mükerremede vesairede daha çok peygamberimize ebul kasim derlerdi diyor ki peygamberimize cenabı hak bana yaklaş ya ebel kasim bunun üzerine kat denevtü yaklaştım diyor fedenevtü elbette yaklaştım hatta o kadar kâb Kav bir Kavseyn'den daha yakın olunca, bunun üzerine Rabb'ım benden şunu sordu ve bana şunu sordu diyor. Fegâle Azze ve Cel, Cenab-ı Hak buyurdu ki, Fema tes'elü minni, benden ne istiyorsun ya Muhammed dedi diyor. Evet. Ve daha, yani buna istediğine gelmeden evvel hatta bir satır atlıyorum orada, bakınız da oraya gelmeden evvel şöyle diyor Cenab-ı Hak bana diyor tecelli etti ve ben onu vasfedemeyecek şekilde bir tecelliyata mazhar oldum da bunun üzerine Cenab-ı Hak benden şunu sordu istediğimi sormadan evvel bime eşrafüke seni neyle şereflendireyim buyurdu diyor habibim seni neyle şereflendireyim deyince bime eşrafüke ya habibi ''Ey Habibim seni neyle şereflendireyim?'' dedi. ''Fegale aleyhisselam'' Peygamberimiz de buna karşı ''Bi ubudiyetike'' ''Kulluğunla şereflendir Allah'ım'' dedi diyor. Peygamberimiz de Cenab-ı Hakk'a ''Beni kulluğunla şereflendir, kul olarak beni kabul et ve kulluk şerefiyle beni şereflendir'' deyince Cenab-ı Hakk da bunun üzerine işte Peygamberimizin bu isteğini İsteğini karşılamak için Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim Sübhanellezi esra bi abdihi Peyga Hazreti Allah kulunu mescidi haramdan aldı mescidi aksaya götürdü diye kul tabirini kullanması peygamberimizin arzusuyladır kendisi seni neyle şereflendireyim ubudiyet ile kulluk ile şereflendir diyor şimdi Muhterem müminler bakınız bu şeref bu şeref o peygambere tebaiyet dolayısıyla ona tabi olmak itibariyle az çok hepimize nasip oluyor. Hepimize nasip oluyor. Nasıl oluyor? Peki biz bu camide namaz kılarken namazın adı nedir? İbadet değil midir? İbadet işte kulluktur. Ubudiyetin maslar olarak telaffuzudur. Öyle mi? Ne yapıyorsun denildiği zaman, ibadet yapıyorum demek, kulluk yapıyorum demektir. O zaman ibadete kabul edilmek Cenab-ı Hakk'ın peygamberimize verdiği o kulluk mertebesinin bize de bir miktar verilmesi demektir. İbadete kabul edilebilmek çok büyük mertebedir. Çok büyük mertebe. Ve biz de böylece Cenab-ı Hakk'a karşı ne yapacağız? Efendim, kulluğumuzu devamlı arz etmeye çalışacağız. Biz kuluz. Peygamberimiz kullukla iftihar etti ve Cenab-ı Hak da ona bu mertebeyi verdi. Bu mertebeyi orada verdi. Ve hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada Rabbım'ın tecelliyatına mazhar olduğum zaman diyor, şöyle oldu. Ben diyor, Cenab-ı Hak'ka karşı et tahiyatü lillahi ve salawatü ve tayyibet dedim diyor. Ne demektir bunun manası? Et tahiyatü tahiyyat, yani söz ile yapılan kulluk, söz ile, kavil ile Cenab-ı Hak'ka yapılan dualar ve kulluk vazifesi, okumalar. Ondan sonra ve salavatu, etahiyat, tahiyat bu, etahiyatu, lillahi. Ve salavatu, salavat beden ile yapılan bütün ibadet. Söz ile yapılan, beden ile yapılan ve taibat, taibat da. Mal ve mülk ile yapılan bütün ibadetler, e, ibadetik hepsi bu işin içerisinde öyle değil mi? Hepsi var. Demek ki bakınız, ettehiyatu de kavil ile lisan ile söz ile yapılan bütün kulluk lillahi Hazreti Allah'a mahsustur. Ve salawatu beden ile yapılan kulluk Hazreti Allah'a aittir. Ve tayyibat. Bütün mal ve mülk ile zekat, sadaka, hayır, hasenat Bütün bu ibadetlerin hepsi Hazreti Allah içindir dedim diyor Böyle deyince Cenab-ı Hak da buna karşılık Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh buyurdular diyor Allah'ın da selamı, rahmeti, bereketi senin üzerine olsun ya Muhammed dedi Cenab-ı Hak diyor. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Şimdi biz de namazda bakın ibadet yapıyoruz peygamberimiz ibadeti benimsedi. Kulluğu. O kulluğu yaparken biz de oturuyoruz namazda iki rekatte bir oturup Ettehiyatü Aynen Rasulullahın dediği gibi ona tebaan, onun ümmeti olarak biz de aynı şeyleri söylüyor. Ettehiyatü Lillahi ve salawatü ve tayyibat diyoruz. Manasını bilenler böyle okur onu. Ettehiyatü Lillahi ve salawatü ve tayyibat Ondan sonra. Rabbimiz peygamberimize Esselamu aleyke eyühennebi yu ve rahmetullahi ve berekatü diyor. Evliyaullah'tan öyle zatlar var ki biz de diyor Esselamu aleyke eyühennebi dediğimiz zaman Resulullah sanki karşımızda diyor. Evet. Huzuru şeriflerinde Hazreti Rasulullahı görüyor gibi salava selam veriyor. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü Hazreti Allah'ın selamı rahmeti bereketi her türlü lütuf ve ihsanı senin üzerine olsun ya Muhammed diyor Hazreti Allah. Onun önceki Cenab-ı Hakk'a olan hamdü senasını Efendim her türlü ibadeti Cenab-ı Hakk'a arz edip tahsis edişini çok razı oluyor, beğeniyor, onun için böyle buyuruyor. Peygamberimizin şahsına rahmet, bereket, her türlü lütuf ve ihsan böylece tahsis edildi. Edildi ama Peygamberimiz o anda bir şey işitiyor. Manevi bir ses şunu işitiyor, deniyor ki Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremini yalnız başına alıp, efendim yalnız başına o nimetleri yeme. Çünkü sen buyurdun ki ya Muhammed, insanların şerlisi nimetleri tek başına yiyip başkalarına istifade ettirmeyenlerdir buyurdun. Şimdi Mevla'nın bütün ihsanı sana tevcih edildi. Ne yapacaksın? Bunun üzerine Hazreti Resulullah da ben dediğimi dediklerime sahibim diyor evet öyledir tek başına Allah'ın nimetlerini yiyip başkalarını istifade ettirmeyenler hayırlı insanlar değildir onun için Rabbim bütün bu nimetleri bana tahsis etti ama bakın ben de şöyle mukabele ediyorum diyor esselamu aleyna Rabbim senin o bana tevcih ettiğin selam rahmet, bereket var ya evet onlar benim bizim üzerimize olsun benim demiyor esselamu aleyne bizim üzerimize olsun ve ala ibadillahis salihin sana salih olarak kulluk yapan herkesin üzerine olsun Allah'ım diyor evet sen sadece bana tevcih ettin Rabbim bu nimeti ama beni bana böylece iltifat buyurdun ben de o nimetini bizim üzerimize benimle beraber bütün eshabım, ehli ehlibeytim, alim, ezvacı tahirat, bütün ümmetim üzerine ve hatta sadece ümmetim de değil ve ala ibadillahis salihin sana salih bir şekilde kulluk yapan bütün insanların üzerine olsun Allah. Im. Hatta sadece insanlar değil ibadillezi ibadillahis salihin İnsü cinden, sadece insanlar değil, insü cinden sana samimi kulluk yapan herkes üzerine olsun deyip de Peygamberimizin bu bütün alemlere Cenab-ı Hakk'ın rahmetini tevzi ettiğini, herkese verilmesini isteyip talepte bulunduğunu bütün varlık gördü. Ondan sonra... Bütün melaiike-i ikram ve her türlü varlık ne diyor biliyor musunuz? Sanki bir noktadan düğmeye basılır gibi bütün insücin kabiliyeti olan bütün melaiike-i ikram eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyor. Şahadet ederiz ki böyle bir zat Allah'ın efendi Allah'tan başka ilah yok. Ve, ve yine şehadet ederiz ki Hazreti Muhammed onun kulu ve peygamberi diyorlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Böylece Şmiraç'ta çok büyük iltifat-ı ilahi nasip oluyor. Peygamberimize onun vasıtası ile de bütün insanlığa ama salih kulluk yapanlara dağıtılıyor. Bu, o, o günde öyleydi, bugün de böyledir. Bütün insanlığa Mevla'nın rahmeti Hazreti Muhammed vasıtasıyla geçiyor. O istemediği zaman olmuyor. Ne yazık şimdi bazıları çıkmış, Hazreti Muhammed'i bırakalım, bırakalım. Evet, Hazreti İbrahim'in yolunda bir araya gelelim diye... Dinler diyaloğu diye bir şey ortaya çıkarmışlar ve insanların böylece zihinlerini bulandırıp inanç ve imanlarını zaafa uğratıyorlar. Öyle mi muhterem üminler? Ne yazık. Bütün yeryüzündeki rahmet Hazreti Muhammedenil Mustafa'nın vasıtası ile geçiyor ve onun yeryüzünde insü cinne rahmeti ilahiye tevzii ona nasip olmuş. Ona verilmiş onun vasıtasıyladır. Ve Miraç'ta bu ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şöyle buyurur: der ki, der ki, biraz önce başladım. Ya, ya Muhammed diyor. Ya Muhammed. Evet, sen böyle bir lütfü şeyde bulundun efendim, şereflendin böyle bir e, tahiyatla bulundun. Buna karşı biz de bu şekilde mukabele ettik. Şimdi benden ne istiyorsun? İstediyor Cenab-ı Hak. Peygamberimizin buna karşı cevabı da şudur. Gale aleyhisselam Peygamberimiz buyurdu ki Ümmeti Ben de senden ümmetimi istiyorum Allah'ım dedi Madem benden ne istediğimi istiyor, Soruyorsun Ben de ümmetimi istiyorum Cenab-ı Hak orada Bir misal ile Peygamberimizi teselli etti Misal nedir İsterseniz size bakın Metinden okuyarak şey yapayım Galip Taala bunun üzerine Cenab-ı Hak buyurdu. Unzur emameke. Ya Muhammed önüne bak buyurdu. Ben de fe nazartu baktım ve raeitu bahren azimen. Baktığım zaman önümde büyük bir deniz gördüm diyor. Deniz gördüm. Ama öyle bir deniz ki evet la Le lehu. Onun hududu yok. Şuradan şuraya kadar diyemiyoruz. Hudutsuz bir deniz. Ve fihi şecaratun efendim, o denizin ortasında da bir ağaç gördüm diyor. Ağaç. Evet. Ve aleyhe tayrun ağacın üzerinde de bir kuş ve fihi mingarihi kuşun gagasında türabun miktaru habbetin bir yuva, küçük habbe danet bir habbe miktarında Efendim öyle neye benziyor? adesetin Öyle happe ki adese mercimek büyüklüğünde, mercimek büyüklüğünde, o ağaçtaki kuşun gagasında bir toprak gördüm diyor. Peygamberimiz. Fegale taala. Cenab-ı Hak bu manzarayı peygamberine açıkladı. Şöyle açıkladı. Dedi ki Rabbimiz, buyurdular ki, haza bahru rahmeti. Bu gördüğün hudutsuz deniz var ya o benim rahmet denizimdir buyurdular diyor. Evet rahmet denizimdir. Evet. Ve hâzeşşeceratü hiyet dünya. O gördüğün ağaç da dünyadır buyurdular diyor. Böyle bir misalle aynı zamanda bir manzara ile peygamberimize açıklıyor. Bu gördüğün hudutsuz deniz benim rahmet denizim. İçerisinde gördüğün ağaç dünya. Ve tayru ve tayru. Evet. Oradaki gördüğün kuş hüve tüke Senin ümmetin diyor. Ümmetini temsil eder o kuş. Evet. Bundan sonra ve turabül lazifi minkarihi. Onun kakasında gördüğün mercimek kadar büyüklükteki toprak var ya o da zünubühüm. Ümmetlerin günahıdır diyor. Lev eskate haza eğer bu kuş ağzındaki o toz mercimek kadar büyüklükteki toz taşıyı topraktan çamurdan diyelim şey habbeyi düşürse nereye fil bahri denize hel yara esaruhu habibim bu denize o düştüğü zaman denizde bunun eseri görülür mü diyor görülmez o zaman ümmetin günahı için üzülme habibim buyuruyor Hazreti allah Evet, üzülme ve sana müjde ediyorum. Habibim, bana şık koşmadan huzuruma gelen ümmetlerini affedeceğim buyuruyor. Evet, ümmetlerini affedeceğim. Peygamberimize böyle hem teselli ediyor, onun mübarek şahsında da tabii bizlere büyük müjde veriyor Hazreti Allah. Miraç dolayısıyla öyle mi büyük bir şey yapıyor müjde veriyor ve peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bu müjdeyi aldıktan sonra fevkalade fevkalade seviniyor ve ayrıca ama bu ümmetin affedilmesi için affedilmesi için orada bir gelişme oluyor o gelişmeyle de bir takım şeyleri bize öğretiyor hazreti Allah celle celaluhu nedir o gelişme? yine bakınız metinden okuyorum aynen şöyle diyor peygamberim muaz kema rüviye an muaz radiyallahu ennehu gal peygamberimiz buyurdular ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ra'aytu <gülüyor> rabbi ben diyor miraç gecesi Rabbımı gördüm ey fil İsra, miraç gecesinde Rabbımı gördüğüm zaman Rabbım bana şöyle dedi fe <gülüyor> Ya Muhammed Evet Bakınız yeni bir gelişme oluyor Zaman içerisinde Bütün bu söylediklerim Bakın anlatmaya çalışıyoruz Aşağı yukarı bir saate yaklaşıyoruz Bütün bunlar Gecenin bir cüzünde vuku buluyor Ne yapıyor Cenab-ı Hak Zaman içinde zaman halk ediyor Öyle mi Zaman içerisinde zaman halk ediyor Üstelik Peygamberimizi Cenab-ı Hak alıp bu alemler bakınız ehli Sünnet vel Cemaat üleması bilhassa itikadi mevzuda ülema şunda ittifak etmişlerdir. Bu dünyada Cenab-ı Hakk'ı görme imkanı yoktur. Evet. Ülema-i ehli İslam e, bu hususta ittifakı vardır. E, Cenab-ı Hakk'ı görme imkanı yoktur. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretlerine İmam-ı Rabbani Hazretlerine Kendini seven ve ona tabi olan müritlerinden birisi şunu sormuştur. Diyor ki: Efendim diyor, efendim diyor. Ehli sünnet uleması Cenabı Hakk'ın, Cenabı Hakk'ın bu alemde görülmesinin mümkün olmadığında ittifakları vardır. Halbuki siz ise, siz ise eee Cenabı Hakk'ı peygamberimizin Miraç'ta gördüğünden bahsedersiniz. Ayrıca bu hususta ortaya atılmış bazı fikirler vardır. Bunu nasıl izah edersiniz diyor. i̇mam Rabbani Hazretleri, hatırımda yanlış kalmadıysa, mektubatın birinci cildi 283. mektubunda, aynen şunu yazar, der ki, evet Cenab-ı Hak, Peygamberimizi Miraç gecesi bu alemden aldı, sema, arş, sitretil müntehanın ötesinde, Zaman ve mekan kaydından çıkardı, ezel ile ebet bir araya geldi diyor İmamur Rabbani Hazretleri. Peygamberimiz için ezel ve ebet kıyameti gösterdi Hazreti Allah, Peygamberimize, Cenne ümmetlerinin nasıl hesap verdiğini gösterdi, gösterdi. Cennete girecekleri, cehenneme gidecekleri gördü. Hatta hatta diyor İmamur Rabbani Hazretleri. Ashab-ı Kiram'ın zenginlerinden olan Abdurrahman ibn Alfar diyallahu anh'ın diğer fakir sahabelerden 500 sene sonra cennete geldiğini gördü diyor. Ve ona sordu, "Niye geç geldin?" diye. O da "Servetin hesabını vermek bu kadar sürdü ya Resulallah." dedi diyor. Evet. Şimdi herkes çok servet sahibi olmak istiyor. Öyle değil mi? Çok. Ama e, şöyle dua edelim. Rabbim hakkımızda hayırlı olanı nasip etsin. Neyin hayırlı olduğunu bilemeyiz. Öyle mi? Zengin olmak mı, fakir olmak mı? Nasıl olmanın bizim için hayırlı olduğunu bilemeyiz. Rabbim bize hayırlı olanı nasip etsin. Eğer zenginlik verecekse de bol bol zekat vermek, hayırlar yapmak, sadakalar vermek nasıl bir müyesser eylesin öyle mi? Orada Abdurrahman ibn Avf Hazretlerine böyle diyor Fahri Kainat, onun için de İmam Rabbani Hazretleri bunu nakleder ve şöyle der, Cenab-ı Peygamberimiz ahirette ezel ve ebedi bir arada buldu ve cennetten Hazreti Allah'ın cemali ile müşerref oldu. Bu alemde değil, bu alemde değil. Bu alemden gördü demek mecazi bir tabirdir. Bu alemden götürülüp gösterilip tekrar geri bu aleme getirildiği için bu alemden gördü demek mecazidir der İmam Rabbani Hazretleri. Bu işleri ancak öyle zatlar açıklayabilir. Çünkü o hem alim ve hem de ikinci bin yılın müceddidi mürşidi kamildir. Evet. Onun için ancak öyleleri bunu açıklayabilir yoksa bu başka türlü olmaz gıylı gal ile hiç olmaz bir defa İmam rabbani hazretleri orada bunu böylece temas ederken bakınız servet servet diyoruz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rabbım bana vasiyette bulundu miraçta dedi ki habibim dünyaya fazla kıymet verme kalbini dünyaya bağlama çünkü seni dünya için yaratmadık buyurdular diyor Şimdi insanlar dünyayı elde etmeyi çok isterler dedim biraz önce. Bakınız bir gün Resulullah Efendimiz Ebu Zer Hazretlerine şöyle dedi. Ya Eba Zer. Öyle diyor. Ya Ebazer Zer diyor. Eshab-ı kiramdan mübarek bir zat. Biliyorsunuz vali gönderdiği çok kıymetli bir sahabesidir. Ya Ebazer Zer diyor. Ve me, es, e, şeyin Kureyş'in ileri gelenlerinden birini soruyor. Filanı tanıyor musun? Ebu Zer Hazretleri dedim ki diyor tanıyorum ya Resulallah Nasıldır dedim diyor Nasıldır dedi bana diyor Ya Resulallah Birisi hakkında şefaat etse Onu herkes dinler Bir meclise gelse Baş köşeye geçirilip oturulur, oturtulur Böyle itibarlı kıymetli birisidir Öyle onu öyle biliyorsun Sonra diyor Eshabı sohfeden birini sordu diyor Falanı nasıl bilirsin Tanıyamadım ya Resulallah Dedi diyor ...dedim diyor... ...bana anlattı... ...şu hali var bu vasfı var şöyledir deyince... ...tamam hatırladım... ...o da eshabı sohfedendir... ...eshabı sohfe ne demek... ...müslümanların fakiri evi yok kalacak... ...mescid-i nebevinin sof aksında kaldıkları... ...peygamberimize talebelik yaptıkları için... ...orada kalıyorlar... ...onun için eshabı sohfe... ...fakir fukarada... Ona, ...onu nasıl bilirsin... ...e o da eshabı sohfeden fakir... ...garip birisidir diyor... ...o zaman dedi ki diyor peygamberimiz... ...o önce tanıdığın ve beğendiğin var ya... ...ondan dünya dolusunu eder... ...o ikincisi dedi diyor. Dünya dolusunu... ...eder. Onun kıymeti öyledir. Cenab-ı Hakk'ın indinde. Ve yine bir gün bir başka sahabeye... ...mescide bak diyor... ...şu cemaate baktırıyor... ...bunların içerisinde en iyi gördüğüm hangisidir diyor... ...baktım elbisesi en iyi olan... ...en süslü olana... ...en iyi gördüğüm o dedim diyor... ...peki... ...en düşük gördüğüm hangisi dedi diyor... ...baktım diyor... ...nerede elbisesi en pejmurda birisi varsa onu gördüm... ...şu da en pejmurda gördüğüm dedim diyor... ...o en pejmurda gördüğün var ya... ...evet... ...bir dünya dolusu o en iyi gördüğünü getirsen... ...bunun kadar etmez dedi buyuruyor... ...Mevla'nın önünde kimin ne olduğu belli değildir... ...evet onun için bu dünyada dünyalıklar vesaireyle fazla övünmeye filan gelmez onun bakın bak, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme miraçta bu hususlar öğretilmek üzere peygamberimize sormuştur cenabı hak habibim melekler kendi aralarında neyi müzakere edip neyi münakaşa ediyorlar diye sormuştur buyuruyor ki peygamberimiz Bakınız, aynen metinden okuyorum. Şöyle diyor. Fekali ya Muhammed fime yahtesimül mele'ül mele ala Mele'i âlâ yani melek, melaike-i kiram hangi hususta birbiriyle müzakere ediyor, hasımlaşıyor, mücadele ediyor, öğrenmeye çalışıyor? Kultü. Ben de dedim ki diyor. en âlemü ey Rabbi. Sen bilirsin ey benim Rabbim. Bu merteini iki defa oldu iki defa sordu iki defa da bilmiyorum sen bilirsin ya rabbi dedim diyor. Ondan sonra fevaza kaffahu. Burada kef aslında el demektir. Ama Cenab-ı Hakk'a el izafe edilmez. Bunlar mecazi manalardır. Kudret demektir. Cenab-ı Hakk'a el şey yapılmaz. Bakıyorum bazı neşriyatlarda be sözlü vesaire bazı arkadaşlara hayret ediyorum, Cenab-ı Hak elini koydu, parmaklarının bilmem, Cenab-ı Hakk'ın eli parmağı diye bir şey olmaz. Bunlar zikredildiği zaman İslam'ın genel ve umumi prensipleri içerisinde hüsnü tevil edilir ve o tevil ile mecazi manadadır diye izahı yapılır. Böyle bir izah yok. Elini koydu, parmağının şeyini hissetti. Evet bakın, Fevaza kefehî beyne ketefey iki omuzum arasına mübarek elini koydu diyor hadisi şerifte ama el burada kudret demektir bana tecelli etti bana tecelli etti ondan sonra bakınız burada nitekim ey hassini diyor beni böyle sardı neyle bir mezidil fazlı Cenab-ı Hak fazıl ve keremiyle tecelli etti ve ben bunu hissettim ondan sonra da Cevap vermeye başladım diyor ama bizim lamba yandı. İnşallah cevabı önümüzdeki konuşmalarda izah ederim. Bakalım Resulullah neler cevap verdi ve neleri izah etti. Olur muhterem müminler? Ya Rabbi şimdi önümüzdeki bugün akşam şeydir, Miraç Kandili bu gece çok namaz kılacağız. Rabbim Cenab-ı Hakk'ın rızası için hiç olmazsa en azından efendim 12 rekat namaz kılıp her rekatta bir Fatiha On ihlas-ı şerif okuyup Cenab-ı Hakk'a iltica edecek. Yarın da pazar hepimiz istirahat değiliz ekseriyetle Rabbimizin rızası için oruç tutacağız. Ne dersiniz muhterem Ya Rabbi duyduklarımızla, öğrendiklerimizle rızayı şerifine muvafık şekilde amel etmeyi bize nasibimi yasser eyle. Lillahi'l-Fatiha.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 بل أحيا